Boş Yaşam için teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Orman kanununun ormanların başka amaçla kullanımına izin veren maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Change.org Taksim Orman Nöbeti adresinde bir kampanya başlatıldı. 1 milyon 47 bin 200 futbol sahasına denk gelen 748 bin hektar ormanımızın maden, enerji, ulaşım ve yapılaşma ihtiyaçları nedeniyle orman dışı amaçlarla kullanıldığını belirten Arzu Yayıntaş başlattığı kampanyada şöyle demiş. Anayasanın ormanları koruyan 169. maddesine rağmen orman kanununun 16, 17 ve 18. maddeleri maalesef ormanların başka amaçlarla kullanımına izin veriyor. Türkiye'de 200 bin hektare yakın ormanın son 7 gün içinde söndürülemeyen yangınlarla yok olduğu söyleniyor. Geçmişimiz ve geleceğimiz bir anda gözümüzün önünde kül oldu. Biliyoruz ki iklim krizi nedeniyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İklim krizine karşı acil önlem almalıyız. Ormanlarımızı koruma altına alacak yasalar çıkarmalı. Kanunun ormanları, maden ve enerji gibi başka sektörlerin kullanımına açan Orman Kanunu'nun 16., 17. ve 18. maddelerini değiştirmeli ve yeni kuraklık koşullarına uygun koruyucu ulusal önlemler almalıyız. Ormanlarımızın iyileşmesi ve tüm risklere karşı koruyucu önlemlerin alınması için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunun için orman nöbetindeyiz Change.org change.org.taksim orman nöbeti adresinde. Yüzü aşkın sivil Kurum ve inisiyatifin oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Toplum Alanı'nın başlattığı Zehirsiz Kampanya sürüyor. Change.org Taksim Zehirsiz Sofralar adresindeki kampanya sayesinde şu ana kadar 25 tarım zehrine yasaklandı. Tüm pestisitlerin yasaklanmasını talep eden kampanyada geçtiğimiz hafta paylaşılan bilgi notunda tarım zehirlerinin fitüse kadar ulaştığı bilgisi verildi. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin yürüttüğü Zehirsiz Sofralar Projesi'nin ortaklarından Pesit Eylem Ağa'nın yeni yayınladığı rehber endokrin sistem bozucu kimyasalların hamile ve bebekler için daha toksik olduğundan söz ediyor ve zehirli kimyasallardan nasıl korunabileceğine yönelik önerilerde bulunuyor. Özellikle fetüslerin çok düşük miktarda olsa bile bu kimyasallara maruz kalmaması gerektiğini işaret eden rehberde hamilelik sürecinde bir zar ile korunan fetüsün sentetik kimyasalların geçişini engellemediği belirtiliyor. Bu nedenle birçok kimyasal madde fetüse ulaşabiliyor. Zehirsiz sofralar Sevi Toplum Ağı rehberle ilgili yorumunda şöyle demiş. Sağlığımıza zarar veren kimyasallar tabağımızdaki yemeklerden oyuncaklara ve nefes aldığımız parklara kadar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 Çanakkale 18 Mart Köprüsü inşaatının rant beklentilerini arttırması ve salgın nedeniyle kırsala tersine göçün artması nedeniyle Kuzey Ege bir cazibe merkezi haline geldi. Bunun sonucunda korunması gereken bu bölgenin ekoturizm kisvesi altında yapılaşmaya açıldığını söyleyen çarpık yapılaşmaya hayır platformu Change.org taksim Ekoturizm adresinde bir kampanya başlattı ve 17 binin üzerinde kişi bu kampanyayı imzaladı bile. Geçtiğimiz hafta burada güzel bir haber alındı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi, Köylüköy'ü ve Ayvacık ilçesi İlyasfakı Fakı köyünde ekoturizm adı altında yapılaşma planlarına karşı açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verildi. Çarpık Yapılaşmaya Hayır platformu paylaştığı güncelleme meklinde şöyle dedi. Diğer alanlar için de mücadelemiz sürecek. Kampanyamızı paylaşmaya devam ederek bu hukuksuzluğu duyurmamıza yardımcı olursanız memnun oluruz. Kampanya Change.org Taksim Ekoturizm adresinde. Bir diğer güzel haberde Osmaniye'deki Kırmıtlı Kuş Cennetinin sulak alanı ilan edilmesini ve ava kapatılmasını talep eden kampanyadan. 2021 ve 22 Av Dönemi Merkezi Av komisyon kararına göre Kırmıtlı Kuş Cennetimiz Ava kapatıldı diyor Figen Ant. Change.org Taksim Kırmıtlı Kuş Cenneti adresinde sürdürdüğü kampanyasında Figen Ant güzel haberi imzacılarına şöyle duyurdu. 11 Ağustos 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış karar sizi sizlerle paylaşıyorum. Kırmıtlı için iki talebimizden ikisinin gerçekleştiğini büyük bir mutlulukla söylüyorum. 2021-22 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararına göre... Kırmıtlı kuş cennetimiz ava kapatıldı. Çok yakında gerçekleşmesini umut ettiğimiz sudak alanlarla ilgili toplantıda da gönülden inanıyorum ki beklediğimiz yani Kırmıtlı'nın sudak alan ilan edilmesi yönündeki sonucu da alacağız. Doğanın ve kuşların talebi çok açık. Yaşamak istiyorlar. Özgürce ve güven içinde Kırmıtlı kuş cennetinde hala sizlere ihtiyacı var deniyor bu kampanyada. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.